3. Bölüm Orta Doğu Uygarlığında Kaos ve Olası Çözümler Giriş Orta Doğu'da kendine özgü bir tarzda Üçüncü Dünya Savaşı'nın yaşandığı bir gerçektir. Fakat bu savaşın klasik askeri siyasi boyutlardan farklı bir özelliği vardır. Uygarlık savaşı tanımı doğru olmakla birlikte içeriği yeterince doğru yorumlanmamaktadır. Tarihi ve toplumsal boyutları fazla açıklanmamaktadır. Tarafları, yöntemleri ve amaçları net değildir. Çokça plan ve projeden bahsedilmesine rağmen en plansız ve adeta kendi kendine yürütülen bir savaş söz konusudur. Adeta kaos yaratmayı hedefleyen bir savaşla karşı karşıyayız. Orta Doğu toplumu, devleti gerçek anlamda bir sorunlar yığınıdır. ...kadim tarihten beri biriken ve bastırılan çeşitli sorunlar... ...toplumu nefessiz bırakmıştır. Çözüm bulsunlar diye kapitalist sistem tarafından dayatılan rejimlerin... ...kendileri sorunların kaynağı haline gelmişlerdir. Ne kendileri çözümleyici olabiliyor... ...ne de iç ve dış çözümleyici güçlere imkan veriyor. Sorunu sadece İslam'ın kriziyle atlandırmak büyük eksikliktir. Tek tanrılı dinleri de aşan... Kökü Neolitik döneme kadar giden zihniyetler vardır. Ulus olgusuyla tanımlanamayacak birçok toplumsal doku ve sistem oluşmuştur. Değil her aşiret, neredeyse her aile, bir devlet sorunu gibi karmaşıklık taşımaktadır. Kadın ve erkek arasındaki uçurum, toplumla devlet arasındaki uçurum kadar yabancılaşmayı yaşamaktadır. Adeta efsanede anlatılan Babil Kulesi dibinde... ...birbirinden anlamayan bir körler, sağırlar ve dilsizler kaosu yaşanmaktadır. Efsane aynı yerde sanki canlanmıştır. Yetmişi aşkın ulus gücü çaba harcıyor. Ama her geçen gün kargaşa daha da artıyor. Firavunlar döneminden kalma Arap-Yahudi savaşı hızından bir şey kaybetmemiştir. Sümer krallarından beri Kurtilere, Kürtler, Karşı düzenlenen operasyonlarda aynı hızla sürmektedir. O halde şu soruya daha net cevaplar aramak gerekir. Sorunlar Orta Doğu'da nasıl böyle bir hal alıyor? Orta Doğu toplumu toplumların kök hücresidir. Gücünü bu niteliğinden almaktadır. Kök hücre teorileri toplumlar için de geçerlidir. Kapitalist sistem Amerika kıta kültüründen Pasifik, Avustralya oradan Hint, Çin ve Japon kültürüne, Afrika'dan Rusya, Güney Sibirya kültürüne kadar yayılma yeteneği göstermiştir. Bir nevi kültürler ve uygarlıklar savaşını kazanmıştır. Fakat Orta Doğu'da 1800'lerden beri çok sayıda girişime rağmen sistemin fetih söz konusu değildir. Belki de dünya savaşlarından daha sorumlu geçen durumlar yaşanmaktadır. Asimetrik savaşları da aşan ögeler taşımaktadır. Zorlanmaların temel nedeni açık ki toplumsal dokudan kaynaklanmaktadır. Fransız devriminin çözüldüğü krallık ve feodalizmle Rus devriminin çözdüğü çarlık ve feodalizm benzer olup doku derinliği olmayan bir üst yapıyla uğraşmışlardır. Bu yapıları teşhis ve çözmeleri yine de büyük zorluklar içermiştir. Kaldı ki bu devrimler üst yapıda ceryan edip azami kapitalist sistemle bütünleşmekten kurtulamamıştır. Orta Doğu toplumuna ve üst yapısına bu modeller yatılarak sorunları çözmek şurada kalsın daha da derinleştirmekle sonuçlanmıştır. Geriye uygarlıklar savaşının doğasını iyi anlamak gereği kalıyor. Daha doğrusu Orta Doğu uygarlığını bu kadar direngen ve çözümsüz kılan nedir? Neden dünyanın bilinen ve müdahale edilen tüm uygarlıklarında sonuç alınıyor da Orta Doğu uygarlığında benzer çözümler başarılı olamıyor? Sorunun cevabı ana uygarlık gerçeğinde yatmaktadır. Ana çocuğa değil çocuk anaya nasıl benzemek durumundaysa bir nevi kendilerinden doğdukları ana uygarlığı da çocuk uygarlıklar kendilerine benzetemezler. Kendileri ana uygarlığa en azından bazı yönleriyle benzemek zorundadır. Yine kök hücre örneğine dönersek ana hücreden türemiş tüm hücrelerin genetik yapılarını bulmak mümkündür. Ama türemiş hücrede ana hücrenin tüm genlerini bulmak mümkün değildir. Şüphesiz toplumsal olguyu, biyolojik olgularla aşırı kıyaslamak büyük hatalara yol açar... ...ama yine de trendleri doğru anlamak açısından önemli kolaylıklar sağlar. Kapitalist sistem uygarlığının Orta Doğu uygarlığına daha derinlikli ve özgün yaklaşması gereği açıktır. Orta Doğu uygarlığı çözümlemelerine girişirken öncelikle zihniyet yapısına bakmak gerekir. 3. Tek tanrılı zihniyet yapısının doğuş ve kökleşmesi... Bölgenin temel gerçeklerindendir. Din sosyolojisinin bu alanda çözmesi gereken birçok temel konu var. Yine bu çabanın edebiyat ve diğer sanat yaklaşımlarıyla somutlaştırılması gerekir. Bölgede hala etkili olan neolitik toplum değerlerini ayrıştırmadan zihniyet haritasını çizmek önemli bir eksiklik taşıyacaktır. Diğer yandan iktidarla bütünleşmiş kavim ve din olgularının alt birimleri olarak, Yoğun mezhep, kabile ve aile yapıları halen yaşanan bir gerçektir Kapitalizmin yol açtığı zihniyet kalıpları bölgede adeta kırılmaya uğrayarak anlam bulurlar Zihniyet kalıplarının kökenlerini tarihin başlangıcında Hatta öncesindeki çok tanrılıkta, mitolojik dünyada Özellikle de Sümer mitolojisiyle ilişkisi içinde el almak Birbirine geçmiş zihniyet örgülerini daha iyi anlamamıza katkı sunacaktır Orta Doğu güncelinde söz ve pratik, kavram ve olgu, hayal ve gerçek, din ve yaşam, bilim ve ideoloji, felsefe ve din, ahlak ve yasalar arasında muazzam bir kargaşa, iç içelik, bozulma ve siliklik yaşanmaktadır. Neredeyse insanlığın tanıdığı tüm zihniyet tabakaları yol açtıkları kirlilikle birlikte sorun yığınları halinde istiflenmiş olarak durmaktadır. Gerek eski gerek yeni dil yapıları da zihniyet durumlarını tüm tutuculukları içinde yansıtmaktan geri durmamaktadır. Son yüzyıllarda oluşan sınırları çizilmiş memleket, vatan, ulus, devlet gibi kavramlarda yoğun bir cehalet ve dar görüşüllük yaşanmaktadır. Çağdaş zihniyet unsurlarıyla ortaçağ ve arkaik çağ zihniyet unsurları arasında en şaibeli bir evlilik yaşanmaktadır. Orta Doğu zihniyet yapılarını bombalamadan yapılacak fiziki, yapı, politik, sosyal, hukuki, ekonomik bombalamaları günümüzde de tanık olduğumuz gibi özünde zihniyet yanları ağır basan resmi ve gayri resmi vahşet boyutlarındaki terör, katliam ve işkenceli uygulamalardan başka sonuca yol açamaz. Orta Doğu'daki iktidar yapılanmaları da dünyanın diğer alanlarından önemli farklılıklar gösterir. Savaş ve iktidar olguları da zihniyet örgülerinden az karmaşıklık göstermez. Bölgenin en eski kurumlarından olmalarına rağmen, savaş ve iktidarla toplumsal ve ekonomik yaşam arasında müthiş bir kopukluk paradoks yerleşmiştir. Karşılıklı ilişkiler en incesinden en kabasına kadar her demagojiye ve baskıya açıktır. Rasyonalite en az anlam bulan kârdır. Sosyoloji de çözümlenmiş olmaktan uzak bir olgu olarak iktidar ve savaş dinsel, etnik, ekonomik, sınıfsal, siyasal bağlamları içinde adeta sırlanmış gibidir. En soyut tanrısal bir kavramdan en kaba bir job darbesine indirgenmiş haliyle iktidar ve savaş çözümlemesi doğru yapılmadan Orta Doğu'nun gerçekçi bir görünümünü elde etmek zordur. Sosyal yapı kurumları ve özellikle aile olgusu en az iktidar kadar karmaşıklık taşır. Orta Doğu erkeği ve kadını ...özgün bir çözümlenmeyi gerektirecek bir karmaşıklık taşır. Genel, sosyolojik kalıplarla yapılacak bir aile... ...kadın ve egemen erkek çözümlenmesi... ...önemli eksiklikler taşıyacaktır. Siyasal, ideolojik ve ahlaki gerçeklik... ...en katı ve karanlık yanlarıyla erkek ve kadında yansıtılır. Aile kurumundaki çelişkiler... ...devlet kurumundaki çelişkilerden az değildir. Aile, sosyal bir kurum olmanın ötesinde... ...anlamı olan adeta toplumların kara deliği gibidir. Kadını mercek altına aldığımızda belki de tüm insanlık dramını okumak mümkün olabilecektir. Hem tarihsellik, toplumsallık, hem jeotoplumsallık çok sıkı bir diyalektik bağ içinde bölgeye yaklaşımı gerektirir. Tarih zamanları ve coğrafya mekanlarının her bir dönemi ve parçası çözümlenmeden ne günümüzü ne de tüm uygarlık düzenlerini tam anlamak mümkündür yazılan tarihten ziyade yazılmayan tarih çok önemlidir. Yine adı çok söylenen mekanlardan ziyade söylenmemiş, dile kavuşmamış mekanların öyküsü çok önemlidir. Ekonomik geriliği tüm bu toplumsal bağlamlar içinde ele almadan iktisat teorilerinin kuru ilkeleriyle çözmenin pek anlamlı olmayacağı açıktır. Sosyal bilimde genel bir hastalık olan bütünü kadavralara ayırarak çözmek en hatalı sonuçlarını... herhalde en çok Orta Doğu... uygarlık çalışmalarında gösterir. Ekonomi... bu çalışmaların başında gelmektedir. Savaş, iktidar, zihniyet, toplumsallık... iç içeliği içinde olmadan... ekonomik çözümlemeler... ancak bilgisizliği daha da... derinleştirmeye götürecektir. Açık ki Batı uygarlık çözümleme... kalıplarıyla... Orta Doğu incelemeleri... önemli teorik ve pratik yanlışlıklar... içermektedir. Var olan güncel kaos biraz da bu yaklaşımların bir ürünüdür. Günümüzde üzerinde en çok durulan konu olarak, Orta Doğu'da yaşanan kaos artık kimsece yatsınmamaktadır. Trajik olan, ne bölgenin asli sahibi olduğunu iddia edenler, ne de yeni sahiplik iddiası peşinde koşanlar, anlamlı bir çözümlenmeye yaklaşmamaktadır. Ürküyorlar, bölgeye gerçekçi yaklaşım, sadece Pandora'nın kutusunun açılması anlamına gelmeyecektir bir nevi Nuh'un gemisinin... yeni Cudi Dağı'na inmesi anlamına da gelecektir. Yeni bir nesil yaşamı... hem insansal hem ekolojik... ancak o zaman filizlenecektir. Mevcut olan yaşam... tepeden tırnağa yalan ve zorbalığın... örüntüsü içindedir. Binlerce yıllık despotik ve istismarcı yaklaşımların... tortularıyla dolu olduğu gibi... kökeni resmen Sümer Rahip Devleti'ne dayanan... 5000 bin yıllık her tür pahişelikle dolmuş toplumsal gözenekler tam ölü denmese de yaşamsallığın da oldukça uzağında nefes alıp vermektedir. Çağdaş İskenderler olarak ABD imparatorları son Orta Doğu projeleriyle acaba Helenizmi andıran gelişmelere yol açabilecekler mi? Yine tıpkı İskender'in yaptığı gibi Pers İmparatorluğu'nun özgün yapısı olan Kürt aristokratlarıyla yaptığı işbirliğiyle güçlendirdiği Helenistik hareketin bir benzerini ABD, Irak eyalet yöneticileri Kürt aristokratlarıyla işbirliği içinde yapabilecekler mi? Daha da önemlisi, tarihin şafak vaktini açan Aryen Kürt boylarının... ...yol açtığı uygarlık beşiği olma rolü tekrarlanabilecek mi? Yani Orta Doğu'da demokratik uygarlık çağına girişte benzer rolü oynayabilecekler mi? Tarihte Kürt boylarının rolü çoğunlukla etraflarında kurulan uygarlıklara karşı dıştan etkileme ve tepkileme tarzında olmuştur. Kendi coğrafyalarında sınırlı sayıda uygarlıksal gelişme yaşamışlardır. Daha çok dıştan gelen istila ve işgallere karşı etnisite, aşiret, kabile boyları temelinde direnme, varlıklarını koruma ve buna imkan veren işbirliğine girme biçiminde olmuştur. Bu niteliklerini günümüzde de korumaktadır. Diğer yandan yeni bir hamleye girişen küresel kapitalizm karşısında eski motiflerle direnme, varlık koruma ve işbirliğini geliştirme kolay olmayacaktır. Geleneksel, aristokratik işbirlikçi aileler bu politikayı sürdürmek isteseler de artık etnisiteyi aşmış demokratik bir halk, serkeftin halkı olarak eski motifler altında ne kendileri yetinebilir ne şu veya bu güç kontrol edebilir. Halk olarak Kürtlerin klasik bir devlet kuramamalarını bir kayıp olarak görmek yerine ...bir şans olarak değerlendirmek... ...toplumsal özgürlükler açısından daha gerçekçidir. Devlet odaklı olup da... ...halklarını memnun edebilen... ...ne kadar toplumsal özgürlük değeri... ...ve özgürlükçüler vardır. Tüm Latin Amerika... ...Afrika ve Asya halkları... ...devletli oldular da... ...acaba sorunları çözülebildi mi? Tersine sorunlar eskiden daha da... ...ağırlaşmadı mı? Önemli olan tarihsel olarak da... ...halkların temel duruş tarzı olan komünal ve demokratik kimliği, çağdaş bilim ve teknik konularla birleştirerek kurumsallaştırmaktır. Günümüzde Orta Doğu halkları için ekmek, hava ve su kadar gerekli olan demokrasidir. Demokrasi dışında hiçbir seçenek, tarih boyunca hepsi denenmiştir, halklara mutluluk getirecek yetenekte de değildir. Bu halkların başında gelen Kürtler, eğer son derece stratejik bir öge haline gelen coğrafya, tarihsel zaman ve toplumsal özelliklerini Orta Doğu'da demokratik uygarlık lehine seferber edip başarırlarsa, kendileriyle birlikte komşularına ve insanlığa en büyük iyiliği yapmış olacaklardır.